Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programındayız. Ben Çelenk. Bugün çok değerli bir konuğum var. Benim de beş buçuk yıldır çalışma fırsatı bulduğum İstanbul Modern Sanat Müzesi direktörü Levent Çalıkoğlu. Levent, hoş geldin. Merhaba Çelenk, selam. Eee Sanat programında bugünkü konumuz Farnsahl Zeyt. 2017 yılı, e, 2017 neredeyse Farnsahl Zeyt yılı olarak anılıyor. Bunun en temel sebebi Tate Modern'in uzun süre önce duyurmuş olduğu Farnsahl Zeyt retrospektifi önümüzdeki yıl Haziran ayında gerçekleşecek ve Türkiye'nin en etkili kadın sanatçılarından biri olarak tarif ediyorlar Farnsahl Zeyt'i. Eee hakikaten Türkiye soyut sanatının önemli sanatçılarından biri olan Zeyt'in yapıtları ...şimdiden itibaren başta teyit modern olmak üzere Avrupa'nın pek çok önemli müzesinde bir turneye çıkmış durumda adeta. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, aslında Farinsal Zeyd'e uluslararası biennallerin ve müzelerin duyduğu ilgi ya da gösterdiği talep yeni bir şey değil. Ama yine de son yıllarda Zeytin yeniden keşfedildiği, yeniden fark edilip daha çok ilgi görmeye başladığı da bir gerçek... Örneğin hatırladığım kadarıyla 2015'te Mart ayındaki Şarja Biennale'nde Fahinsa Zeyd'in eserlerinden bir seçki yapılmıştı. Akabinde geçtiğimiz İstanbul Bienali 2015 yılındaki İstanbul Biennale'inde Karolin Kristof Bakarciyev yine İstanbul Modern koleksiyonundan ödünç aldığı e, Zeyt çalışmalarındaki 1945-1955 yılları arasındaki işlerinden bir seçkiyi İstanbul Modern'deki grup sergisinde göstermişti. Hatta Biyana'nın açılış etkinlikleri kapsamında uluslararası uzmanları da davet ederek... ...tam da zeytin ölüm yıl dönümünde 5 Eylül'de Fahinsal Zeyt anısına bir panel düzenlemişti. İşte Levent Çalıkoğlu bu panelin konuşmacılarından biriydi. Çünkü hem İstanbul Modern'in direktörü olarak geniş kapsamlı bir zeyt koleksiyonunu yönetiyor. Hem de uzmanlık alanlarından biri zeytin çalışmaları. Hemen buradan başlamak istiyorum Levent. Farnisa zeyt kimdir? Türkiye sanatı için önemi nedir? Senin adına? Şimdi çok güzel de toparladın. Burada şöyle çok önemli bir referans var bence. Bir kere so yani geçtiğimiz yıl evet önümüzdeki yılda devam edecek bu ama tabii önemli sergi ve önemli küratörler işaret etmeye başladığı zaman bu geç modernlik okumaları ve farklı coğrafyaların Tekrar ne diyelim Batılı anlatının içerisinde zaten var olduğu haliyle yeniden hortlanması, hortlaması e, zeyt için bence önümüzdeki birkaç yılı da çok daha böyle e, global bir trafiğin içerisinde konumlandıracak gibi görünüyor. Tabii bu sadece bizim için geçerli değil. Zeyt muhtemelen iki dünya savaşı sonrası e, Dünyada da pek çok önemli özellikle de tabii ki Paris Sanat Okulu etrafında çok önemli bir rolü oldu, çok aktif oldu ve çok hakikaten yapıtları, yapıtlarının içeriği ve işte özellikle 50 yıllardaki bu güçlü soyut erkek resim geleneği içerisindeki e, kadın olarak varlığı ve duruşuyla da çok e, ayrıcalıklı bir isim. E, biraz önce gelmeden bir fotoğraf paylaştı arkadaşlar. Şu an için e, Münih Houseer Kunst'ta. İstanbul Modern Koleksiyonu'nda yer alan Cehennemim resmi asılmış durumda. Bu önemli bir sergi. Ee, hakikaten Envezor herhalde son 20 yıldır önemli küratörlüğünün başında geliyor. Geçtiğimiz Venedik Viener'in de küratörlüğünü üstlendi. Dokumentanın da biliyorsun hı hı. 2007 2002 ya da 2007'de hı hı. yanlış hatırla olabilirim. Ee, küratörlüğünü yaptı. Şimdi Münih Hauser Kunst özellikle 45-65 arası dünyadaki ...politik ve kültürel dönüşümü... ...merkez alan bir sergi için davet etti... ...cehennemin resmini... ...dolayısıyla bu serginin çapı ve büyüklüğü... ...tabii ki küratörün vizyonu... ...ama her şeyin önemlisi belli ki... ...yeni bir sayfa açacak... ...muhtemelen bu dönem okumasına ilişkin olarak... ...akabinde Zeyd... ...senin de vurguladığın gibi... ...tabii ki en parlak, en güçlü tarafı muhtemelen... E, ...Tate Retrospective olabilir... ...ama yine senin vurguladığın gibi... ...geçen Bienel'in küratörü olan... ...Karilin Kristof bakargievin ...gelecek yıl Mart ayında açacağı... E, ...Gem Torino'daki projesi de çok önemli... ...Renk adlı sergi için... ...yine burada sergilediği yapıtları talep etti... E, ...Tate Retrospective ise... ...çok ilginç, önemli bence... ...çünkü yeni binada yer alacak... ...yeni binadaki ikinci sergi olacak... Ee, ...uzun bir süredir bir hazırlık yapılıyordu... Ee, ...proje muhtemelen... ...üç yıl önce start aldı... ...Kristal Kohn projenin... E, ...bence fikir babasıdır... Ee, ...ilk bize geldiklerinde yani çünkü... ...müzenin koleksiyonu... E, Çok kapsamlı hakikaten İstanbul Modern'in koleksiyonu zeyt açısından bir de hem Necat Eyzacıbaşı vakfı hem de Oya ve Bülent Eyzacıbaşı koleksiyonundaki zeytleri toparladığımızda yaklaşık 40 küsur civarında yapıttan söz ediyoruz demektir. Hemen hemen ona gelecektim aslında hemen her şeyi özetlemiş oldu Levent birden biraz daha belki tamam, hafif de de de derinleşebiliriz. <gülüyor> Ee, yani İstanbul Modern'in başyapıtlarından biri Kısa süre önce müzeden ayrıldığı, müzenin kurulduğu ilk günden itibaren orada sergileniyordu Cehennemim. Buna ayrıca geleceğiz ama İstanbul Modern'in dünya çapında en kapsamlı zeyt koleksiyonlardan birine belki de ta kendisine sahip olduğunu biliyoruz. Bu koleksiyon ölçeği nedir? Kaynağı nedir, nasıl oluştuğu, ne zamandan beri ne tarz yapıtlar içeriyor? Biraz buna değinebilir misiniz? Şöyle, hem erken dönem, yani ne diyebiliriz buna? Zeyd'in 40'lı yılların başında figüratiften soyuta geçiş sürecindeki... E, ...ve tabii yine Türkiye'deki o dönemde var olan geleneksel sanata bakışın izlerini taşıyan resimleri de var. 50 yılların başında ki 49, 50 ve 50... ...60'ların başına kadar olan süreçte... ...daha çok Zeyt'in... E, ...İstanbul'daki... E, ...ne diyeyim... ...Bizans geleneğini soyut resme... ...adapte ettiği bir arayış süreci var... ...ki C&M'im de bunların başında gelir... ...özellikle... ...Bizans mozaiklerindeki ve... ...Bizans vitkari vitraylarındaki o... E, ...tekniğin de... ...soyut geometrik resme yansıması konusunda da... ...herhalde o dönemin en güçlü... çıkışlarının e, ...çıkışlarından... ...birisini yapan sanatçıdır... O dönem tabii bizim koleksiyonun ana kimliğini oluşturuyor bence. Daha geç dönemindeki işler de var. Daha giderek iyice artık tamamen bir e, yüzey renk soyutlamasına varan resimleri var. Bunlar da yetmişlerin ortası gibi biter zaten. Bir de küçük arayışları daha var. Daha çok böyle kemiklerle yaptığı. Hatta bilakis vitraylarla kemikleri buluşturduğu hem tuval üzerine işleri var hem cam işleri var. Onlardan da koleksiyonda mevcut. E, bu açıdan baktığımızda bu koleksiyon tabi bir e, öncelikle Necat Eyzacıbaşı Vakfı'nın birikimiydi. E, müze açıldığı sürece, süreçte de hatırlanır muhtemelen. E, çok büyük bir müzayede oldu. Erol Aksoy e, koleksiyonu müzayedesi gerçekleşti. O koleksiyon o müzayededen de e, müzenin şu anki mevcut zeyt koleksiyonunun önemli bir damarı e, ortaya çıkmış oldu. Şimdi tabi herhalde e, ailedeki yapıtları da biliyorum. Yani Prens bin Zeyd bin Rad. Ee, Çünkü Zeyd bir prenses aslında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle matik ve enteresan. dikkat çekici evet. bir yanı da var. Tabii tabii abi bu çok şey bir şey sunuyor yani çok e, aykırı ve ikonik bir taraf da yaratıyor tabii ister istemez. E, hayatı ilginç ama Zeyd'in tabii yani Türkiye'den çıkıp öyle bir e, yurdun aileye gelin gitmek. E, bütün işte... Modern sanatın 50'li yıllarını, 60'lı yıllarını hem İngiltere'de hem Paris'te tecrübe etmek e, bunlar kolay şeyler değil. E tabi bir taraftan da e, o dönem hakikaten bu modernizm arayışlarının e, muhtemelen en en uluslararası star isimlerinin de görünür olduğu zamanlar ve çok da popüler olduğu zamanlar. Dolayısıyla onların arasında da hem rol almak ama hayatının belli bir döneminde tekrar... Ürdün'e gidip bir tür prenses de olsa e, Ürdün'deki o yalıtılmış uzak coğrafyada e, sanatını idame ettirmeye çalışmak bunlar çok çok enteresan süreçler yaratmış hayatında e, tabii kadın meselesi önemli yani Zeyd e, belki de en büyük tartışmaların başında gelir işte soyut resim bir erkek egemen alan gibi görünür hatta kadınların O alandaki varlıkları bir tür erkek egemen dili çoğaltmak gibi eleştirilir. Ee, kısmen katılabilirim bu tartışmaya. Ee, bu çok da uzun ve derin bir tartışma bir taraftan ama... Zeytin orada kendine ait bir üslubunun olduğunu da unutmamak lazım. Ee, bunu bütün sanatsal kariyerine yerleştirebilmiş. Önüne çıkan her dönüşüme, her oluşuma, her e, farklı coğrafyadaki referansa cevap bulabilmiş... Ve tabii ki sadece soyut resim alanında değil, bence olağanüstü otoportleri var. Müthiş otoporteleri var. Bunları düşündüğünüzde muhtemelen Zeyd e, dönemin hakikaten Türkiye dışında varlık göstermiş ki Zeyd'in sanatının etkisi Türkiye'de çok fazla olmamış bence. E, varlık göstermiş. Bunu neye e, bağlıyorsun Neven? E, uzakta olmaya bağlıyoruz. Bir, ikincisi tabii Türkiye'de kaba bir... Sanat tarihsel bilgi de şudur ee, muhtemelen 45'li yıllara kadar tek bir aile var Türkiye'de sanat üretiyor bu bir okul tabii, devlet güzel sanatlar akademisi bu okulla olmak önemli bu okulun etrafında rol almak önemli ee, o dönemin dönüşümü içerisinde bir tür bugünkü gibi yaşadığımız e, akademi dışı ortamlar mevcut değil. Ama 45 sonrası bu aile ikiye ayrılıyor bence. Bir tabii ki devam eden bir gelenek oluşmuş burada. Bir de işte Zeyd gibi hatta öncelikle Selim Turan, Farenisa Zeyd, Nejat Devrim, Albert Bitran gibi isimler artık Paris'te yepyeni bir gelenek oluşturmaya ve hatta oradaki sanat ortamının bir parçası olmaya başlıyorlar ki bu çok e, önemli bir kırılma. Tabii Türkiye'ye geri dönmeleri kolay olmuyor hakikaten. Dönseler bile buradaki sanat ortamı hala kapalı. Hala dışarıdan Gelene bir mesafe dayatıyor. E, doğal olarak buradaki sergileme mekanları belli. E, muhtemelen Zeyt'in en büyük, en görkemli sergilerinden birisi de ne ilginçtir ki yine Mimar Sinan Akademisi'nde açılan sergi. 65 yılında yaptığı meşhur sergi. E, tabii Zeyt e, hakikaten şey bir e, ne diyelim. E, bence şaşırtıcı bir kahraman. E, aile zaten inanılmaz bir aile. Şakir Paşa ailesi zaten bize e, bununla ilgili hemen bir imgelem yaratıyor doğal olarak. Ama bizim için tabii İstanbul modern açısından baktığımızda konuya bence çok e, değerli bir koleksiyona sahibiz. Çok böyle karşılaştırılabilir bir koleksiyon da değil bu. E, bütüncül, kapsayıcı ve hakikaten çok ikonik yapıtları bünyesinde barındıran bir koleksiyon. E, dolayısıyla şimdi gelecek yıl... ...12 yapıt yanlış hatırlamıyorsam... ...çünkü 10'du, 11 oldu, 12'ye yükseldi... ...Tayt'e e gidecek... ...bir taraftan da işte Karoli'nin istediği yapıtlar var... ...böyle bir tur oluşmuş durumda. Birbirinden de oldukça farklı yapıda sergiler evet, görüyorum. Evet. Yani hepsi tabii evet. ki star, küratörler evet. ve uluslararası alanda Avrupa'nın en önemli sanat müzeleri. Yani biri Karolun, Kristof Bakarcıev. Çünkü İstanbul, Bienniali'nden sonra Torino'daki e, bütün sanat müzelerinin başına geçirildi. Dolayısıyla yaptığı sergi de hem Castello di, di Rivoli'de hem de oranın modern sanat müzesinde yani Torino'daki... Ee, Okvi M. Enzevor'dan zaten biraz önce bahsettin. Hans der Kunz'un Münih'in en önemli sanat kurumunun başında. Onun sergisi 1945-1965 dönemi arasında Pasifik ve Atlantik arasında sanat diyor. Oldukça politik içerikli çok, de bir sergi çok, olacak. Çok. Ee, hemen tarihlerini de söyleyelim. 14 Ekim, 26 Mart. Dolayısıyla birkaç hafta içinde 14 Ekim'de Hans der Kunz'da Zeytin'de dahil oldu bu sergi gezilebilir. Ama buna mukabil Karin Kristof Bakarcıyev'in... E, Torino Gam'da ve Castelletti Rivoli'de yapacağı sergi 7 Mart'ta başlıyor. Yaza kadar yani 18 Haziran'a kadar devam edecek. Onunki tamamen colori yani renk, renk üzerine bir sergi. Birbirinden çok farklı sanki kavramsal çerçeveler, içerikler, öne süren sergiler. İkisinde de Zeyd'den geniş kapsamlı seçkiler yer alıyor. Tate'deki sergi ise 6 Haziran'da başlayacak sergi en yüksek sayıda yapıt Temin ettiğiniz İstanbul Modern'den en çok sayıda iş 10-12 yapıt sergilenecek olan sergi ise bir retrospektif. Tamamen zeytin külliyatına bakmaya çalışan bir sergi olacak. Bütün bunlar içinde ise İstanbul Modern'in en ikonik çalışmaları. Yani İstanbul Modern derince aklımıza gelen, gözümüzde canlanan birkaç yapıttan biri olan Cehennemim'de ilk defa yerinden oynatılmış e tabii, oldu. yani şimdi o, o onun tabii enteresan bir hikayesi var bizim açımızdan. Bir kere... Müze 2004'te açıldı ama ondan 12 yıl önce yani hem işte oğlu Prince Bin Raat hem de Şirin Devrim böyle bir misyon var. Böyle bir heyecan var. Gelecekte böyle bir müze açılacak ve biz hakikaten yani burada anmak çok çok gerekiyor bence. O başının misyonuna inanıyoruz ve cehennemimi size şu an için bağışlıyoruz dediler. Ki müze sonra açıldı. 12 yıl sonra. 12 yıldır O duvarda asılıydı bu yapıt. İlk defa yer değiştirdi. İlk defa bir seyahate çıktı. Ve devam eden bir seyahat oluşacak burada. Ee, bu tip şeyler, müzeler açısından çok önemlidir, çok anlamlıdır. Çok tarihsel referanslardır. Hatta biz ilk defa şöyle bir şey yaptık. Onun yerine yine aynı ebatlarda bir yeni yapıtını yerleştirdik Zeyd'in. Ve yanına da Cehennem'inle ilgili bu yapıt... ...şu an için Münih Hausterkunst'da sergilenmektedir bilgisiyle bir tanıtım, bir label'da sunmuş olduk izleyiciye. Çok önemsiyoruz doğrusu yani böyle bir büyük bir serginin parçası olması Zeyt'in ve daha sonraki bütün bu sergi takvimi bence çok çok çok kıymetli ve önemli hakikatte. Zeyt ne zaman geri dönecek daha doğrusu Cehennem'im tekrar İstanbul Modern'de ne zaman görebileceğiz? Şimdi bu sergi biter bitmez bir kere geri geliyor. E, bu tabii takvimler öyle kolay oluşmuyor hakikaten çünkü sergi kuruluyor kurulmadan önce bir boşluk ihtiyacı var büyük serginin daha çok büyük bir boşluğa ihtiyacı var ki kurulum için e, akabinde geri geldiği zaman biz bir süre onu burada tabii sergileyecek miyiz bilmiyorum bakacağız tekrar ama o süre zarfında zaten Zeytin yine Hiç görülmemiş belki de biz bir tek 2006 yılında sergilemiştik. Çünkü onu da hemen belirtelim 2006 yılında Gökkuşan'da evet. e, iki Kuşak adlı bir sergi düzenlenmişti İstanbul Modern'de. Hem Zeyd hem de oğlu Nejat Melih Devrim'in retrospektifiydi. Evet. Haldun, Haldun, Haldun Dostoğlu küratörlüğünde yapılan bir sergiydi. Çok da güzel bir sergiydi hakikaten. E, orada gösterilen Soyut değil mi? Geçicilik Su Güneş evet. adlı bir yapıtı. Onun yerine. ...kalmış durumda. Peki e, son olarak tabii hariciden sanat programı... ...genel olarak e, yurt dışındaki... ...kültür sanat etkinliklerini Türkiye'ye bağlayarak... ...yorumlamaya çalışan bir program olduğu için... ...soruyorum. Bütün bu süreçlerde... ...birbirinden bakış açıları farklı olsa da... ...dünya çapındaki iki sanat kurumu direktörü... ...iki küratörün... ...ne gibi e, fikirleri, ne gibi... E, ...yorumları olduğu, neler konuştunuz... ...üzerine. Çünkü Karalün Kristof Bakar Cevle'de... ...yakın çalıştın İstanbul Biyeneli nin ana mekânlarından biriydi İstanbul Modern geçtiğimiz yıl keza ook Wiensverda yakın irtibatta olduğun bir isim bütün bu yapıtları seçmeden önce de bu sanatçıyı dahil etmeden önce de bir takım konularda danışıyorlardı sanal ve İstanbul Moderne onların onların önem verdikleri ya da onların dikkatini çeken şeyler neler oldu paylaşmak istediğin şeyler olur mu muhtemelen senin vurguladığın... yani bu Sharjah Bienalinde bir Zeyt sergisi bu işin doğuma anıdır. Yani Karolin de oradan tanıdığı Zeyt'i en orada. Yani ikisi de daha önce eminim yani Zeyt'le ilgili bir belki uzaktan bir isim bilgisine sahiptiler. Ama Zeyt'in kim olduğuna, sanatının işte kat ettiği mesafeye, yola, kilometreye dair çok fazla bilgileri yoktu. Ee, ben özellikle Karolin'e çok yakın çalıştım Zeyt konusunda. Yani hem koleksiyonu açtık hem Zeyt'in bütün bu biyografisini ki hala... Var evet ama çok daha kapsamlısı yapılabilir bence Zeyd biyografisi konusunda ciddi bir çalışma da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Onu paylaştım. Ee, tabii yapıtların kendisini izlemek bambaşka bir tecrübe. Yani bunlar hep kitaplarda görebileceğimiz imgeler muhtemelen ama biz depomuzu da açtık Karolin'e. Her bir yapıt üzerinde ayrıntılı durduk. Yapıtların kondisyonları çok çok önemli. Tabii ki her şeyden önemlisi e, Karolin'in aşkı ve heyecanı. O böyle bir kreatör. E, çok yoğun, çok e, enerjisi yüksek bir kreatördür ve aşkla bakar sanatçıya. E, zeytin hikayesini bir bütün kat etmiş olduğu bütün bu e, hayat hikayesine baktığı zaman da ondaki o potansiyeli başka türlü değerlendirdi bence. Biz tabii şu an için yaptığı sergi renk. E ama zaten Zeyt'in bütün yapıtlarında temel hakimiyeti oluşturan belki de ana kavramsal çerçevede renk bence vazgeçilmez bir referans. Dolayısıyla Enve Zor'a geri gelirsek Enve Zor için bir çalışma sahası. Enve Zor bildiğimiz, e, Dokumenta'da da bunu yapmıştı, e, soğukkanlı e, her şeyi sayfası sayfasına etüt eden, analitik e, evet, analitik evet. düşünen ve... Ee, böyle bir çalışma yapılacaksa ki, sadece bu arada tabii e, nerede yaptığını hatırlayalım. Yani Münyhauslar Kunszt e, açıkçası böyle düşünen bir disipline sahip bir kurum en ve zordan önce de öyleydi, sonra da öyle olacaktır. Kurumun kendi çalışma pratiği her zaman bu e, büyük bir başlık, büyük bir iddia bunu tamamlayacak muhakkak böyle bir sergi çıkacaktır ortaya. Dolayısıyla şimdi en mezar tabii daha sistematik, daha ne diyelim politik bir bakışa sahip. Ve tabii ki özellikle öteki modernlikler konusunda ilk yapmış olduğu meşhur dokumentadan sonra bize bu serginin de nasıl olacağına dair bir takım referanslar sunan bir geçmişe sahip. Demek ki yani muhtemelen Zeyd'i de hakikaten bu 45 arasında 45-65 arasındaki o politik dünyanın Esas tabii nasıl bir e, sanatçılarla yürüdüğünü veya sanatçıların bu süreci nasıl bir cevap oluşturduklarını muhtemelen daha çok tabii ki estetik bir sergi olacak bu. Estetik referansları da çok güçlü bir sergi olacak. Listeye baktığımda da onu görüyorum ama nihayetinde şu çok önemliydi tabii Envezor için de sadece Zeyti davet etmek değil Zeyd'le birlikte Türkiye'deki 45-65'i davet etmekti. Ama tabii o kopukluğu görünce biraz durdu konu. Çünkü Zeyd 45-65 arası çok etkili değil Türkiye'de. Türkiye'nin kendi ritmi ve kendi sanatsal süreci var 45-65 arası. Böyle bir örtüşmeme halini gördükten sonra da biraz vazgeçti gibi. Ee, bakalım sergi görmek lazım tabii. Peki Levent çok teşekkürler. E, hariciden sanat programında bugün konum İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu. Uzun uzun Fahir Nisal ve onun yapıtlarının... Gezeceği 3 ayrı Avrupa sergisinden bahsettik Şimdi kısa bir müzik arası verelim Bugünkü parçayı da Levent Bizim için seçti Açık radyo dinleyicileri için Beatles'tan Hey Jude dinliyoruz Devam edeceğiz Hey Jude Don't make it bad Take a sad song done to make it better Merhaba Bahar Sanat programındayız. Dinlediğiniz parçayı Middle'dan Haycu'du. Program konuğum İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu açık radyo dinleyicileri için seçti. Eee Levent Çalıkoğlu ile uzun uzun Faalinal Zeyit ve onun yapıtlarının gezeceği Avrupa sergilerinden bahsettik. Şimdi ise yine Avrupa'dan bir programla devam ediyoruz ama bu kez İstanbul Modern'de gerçekleşen bir program. Ee, az önce dokümantadan da bahsettik. Op Vienna World'a E Courant Christopha Garcia'da hepsi dünyanın en büyük, ölçekli, modern ve çağdaş sanat sergisi olarak kabul edilen 2017 yılında da yeni edisyonunu beklediğimiz çünkü 5 yılda bir yapılan eee Documenta kökenli isimler. Burası hakikaten e, modern ve çağdaş sanatın arenası, bazı sanat çevreleri için de adeta bir hac niteliği taşıyor. İşte yarın İstanbul Modern'de eee Documenta'yı ağırlayan Frederic Saunum Müzesi'nin kasaldeki bu sanat kurumunun artistik direktörü Suzanne Efefer bir konuşma yapacak. Hem de sergi yapmak üzerine. Levent Çalıkoğlu'nu programa konuk etmişken bu programdan da bahsetmesini istedim. Genel bir çerçevesi var bu bir konuşma serisi. Öyle değil mi Levent? Müzeler evet. konuşuyor diye sizin 2012 yani, yılından beri yürüttüğünüz bir program. Bu senin de birlikte <gülüyor> yürüttüğüm program. Şimdi <gülüyor> hakikaten belki de bizim son 4-5 yıldır yaptığımız en bence anlamlı en... Ee, ...özel programların başında geliyor bu. Ee, birlikte çok yol kat ettik bu projede. Ee, başlangıcı şöyle ve biraz önceki referans bence çok kıymetli ve önemli. Şimdi gelmeden tekrar baktım. Ee, ne yapmışız? Kimleri davet etmişiz diye. Biz fikir şuradan geldi. Ee, 2012'de tesadüf bambaşka bir konu için e, Amerika Büyükelçiliği'nin yani Ankara kültür İşlerinden sorumlu Tot vardı. Bizdeydi tesadüf. Benim aklımda da bu projeyi bir şekilde hayata geçirmek vardı. Biz sinema üzerine bir şeyden söz ederken birdenbire konu buraya geldi. Ve ilk teklifte biz o yıl Amerika'dan önemli müzelerin direktörlerini, küratörlerini, diğer bütün alanlarda, bir müzenin departmandan oluşturan diğer bütün alanlardaki uzmanları davet edelim diye konuştuk. Bakıyorum listeye, şimdi yeni açılışı yapan, yapılan SFMOMA, nın ...direktörü, müzeleri kapalı, kapalı iken ki bizim de Uluslararası Danışma Kurulu üyemiz... Neil Ben Ezra geldi ve SFMOMO'yu o zaman bize tanıttı. Yeni binasını bile hatta tanıttı. Sunetta'dan söz etti, yeni binanın kimliğinden söz etti. O bir. ikincisi Adam Weinberg geldi. Adam Weinberg, Whitney Müzesi'nin direktörü ve müze kapalıydı. Geldi, ilk defa bizde Türkiye'de Whitney Müzesi yeni bina şöyle olacak... Yeni binayı Renzo Piano yaptı, yeni binanın konsepti, dizaynı, tasarımı, içeriği budur diye bilgi verdi. Ya pek çok öncü konuşma yapmışız. Bu da hakikaten öyle. Yarınki konuşma da muhtemelen suzanne bu yeni e, Dokumenta'nın tabii ki Fredriciano ana mekan. Bütün her şey Dokumenta'nın merkez kalbi orası ve orada olup bitiyor aslında. Dolayısıyla muhtemelen yarınki konuşmada e, yeni sergiden de referans verebilir. Dolayısıyla pek çok şeyi önceden tanıtmış ve duyurmuş oluyoruz bu programda. Amerikalılarla başladık, Birleşik Krallık'ta devam ettik. Şimdi en son Almanya ile ilerliyoruz. Göte Üniversitesi'nin Göt iş işbirliği. birliğiyle. Daha önceleri hep öyle yürümüş zaten programlar. E, burada tabii fikir şuydu aslında yani... Dünyada müzecilik müthiş bir dönüşüm içerisinde, bizde de bir heyecan var. 8-10 yıllık bir tarih söz konusu, e, güncel bir tarih söz konusu diyelim. Dolayısıyla ne kadar çok az bilgiye sahibiz aslında dünyadaki müzelerin uygulamalarından, vizyonlarından, çalışma prensiplerinden, bu sadece sanatsal alanı bağlamıyor aynı zamanda izleyiciye kurdukları eğitim programlarına. İletişim dillerine, yaşı bulundukları coğrafyayla, şehirle olan entegrasyonlarına kadar çok az şey biliyoruz hakikaten. Dolayısıyla bir tür güncel bir paylaşım olsun, taze bir bilgi gelsin. Olayın bizzat aktörleri bu konuyu nasıl değerlendiriyor, onlar bu bilgilerini paylaşsınlar. E, ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, Birebir olarak buraya gelip bir konuşma klatiği oluşturmak bile e, bence çok önemli bir referans oluşturuyor. Nihayetinde de takipçisi çok, izleyicisi çok. E, konuğun ağırlığına göre, popülerliğine göre bu rakamlar değişiyor olabilir ama... Her birinde de hakikaten çok spesifik başlıklar etrafında e, ciddi bir katılımcı sayısı oluyor. Özellikle hatırlıyorum yani Christopher Dercon geldiğinde, Tate'in işte e, ne diyelim e, popüler kahramanı Chris geldiğinde. Az önce konuştuğumuz e, bu evet. Zeyd Retrospective'nin de fikir <gülüyor> babası. Tabii müthiş bir kalabalık vardı e, muhtemelen. Dediğim gibi gelen konuşmacının konuşma başlığı da çok etkili oluyor. Ee, onun kimliği de çok etkili oluyor şüphesiz. Ee, bizim buradaki esas heyecanımız tabii bunların bir taraftan da bir, yayı, bir ne diyelim, kayıt altına almak. Tabii ki bunu linkler üzerinden müzeye gelmeyen ziyaretçilerle de paylaşıyoruz. Ee, umarım gelecekte bunların her biri kendi açısından da birer kitaba dönüşebilir. Peki, Levent çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Hariciyen Sanat Programını bu şekilde kapatıyoruz. Duyurmak adına 4 Ekim Salı saat 19'da İstanbul Modern Sinema Salonunda Fredericianum Müzesi'nin artistik direktörü Suzanne Feffer sergi yapmak üzerine konuşacak. Hariciyen Sanat Programı bugünlük sona erdi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hariciyen Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.